Artık imsak çok geç saatlerde oluyor. Mesela yatsa, akabinde uyandığında yatsı namazını kılsa, sonra da teheccüd kılsa olur mu? Zaten yatsı namazında eftal olan, yani daha faziletli olan, daha sevap olan yatsı namazını tehir etmektir. Yani evet. geç kılmaktır. Uyanabileceğine inanan bir insan böyle yapabilir uyanabileceğine inanan bir, güvenebilen bir insan böyle yapabilir. Şimdi günümüzde bu zor değil. İnsanların saatleri var. Onu kurar. Uzak bir yere de koysun. Yani yakına koyarsa kapatabilir, uyuyabilir. Evet. Uzak bir yere koyar ve uyanabilir. Diyelim ki 6.30'da imsak vakti oluyorsa diyelim ki kalktı. 5.30'da kalktı. 5'de, 5.30'da kalktı. Hatta 6'da diyelim kalktı. 6'ın biraz Yatsı için geç olabilir. E, bu süre esnasında yatsı yıkılıp arkasından da e, teheccüd namazı kılarsa bu da olabilir. Yani yatsı yıkıldıktan sonra teheccüd kılabilir. Yani yatsığı, Biz şöyle biliyoruz ya oradan herhalde bu soru o şekilde geldi. Yatsı kılındıktan sonra bir müddet uyuyup uyandıp akabinde teheccüd kılınır diye benim aklıma öyle yerleşmiş. Sanırım Munis Hanım da böyle duyduğu için acaba olur mu diyor. Evet e, yani e, bu şekilde yapmak caizdir. E, diyelim ki akşamdan belli bir saat sonra yattı. E, dedi ki ben geceliğin kalkıp sabah namazından önce yatsıyı kılayım peşinden de teheccüdü kılayım derse. Burada zaten sıralama olarak şunu yapması uygun olur. E, yatsıyı kılar. Efendim yatsının Son sünnetini kılar. O da teheccüd sayılır. efendim Ve en son olarak peygamberimiz vitri kılıyordu. Yani son olarak vitri kılması o zaman ona tavsiye edilir. E vitri kıldıktan sonra da bekler. Sabah namazının vaktini bekler. İmsak vaktinde sabah namazını kılabilir.